Muhterem Hocam, bazı kanallarda Ümmü Sübyan Hamaili satılıyor. Bu doğru mu? Bir açıklık getirebilir misiniz demişler. Şimdi bu bazı kanallar gerçekten insanların dini duygularını istismar ediyorlar, ticarete alet ediyorlar. Bu doğru bir davranış değil. Hele hele Allah'ın kitabının reklamını yapıyorlar. Efendim işte kargo ücretini sadece ödeyin Kur'an-ı Kerim'i size bedava gönderiyoruz gibi aldatıcı ifadelerle insanların dini duygularını istismar edip ticarete alet ediyorlar. Bu doğru değil. Ümmü Sibiyan ile ilgili dua da kişi Kur'an ayetlerini okusun, Ayet-el Kürsi'yi okusun, Efendim Felah ve Nas surelerini okusun bunlar, onun için yeter de artar bile. İlla da özel bir hamail para karşılığında almanın gereği yok. Onun için bu gibi reklamlara iltifat etmemek lazım. Evet hocam. Peki.